Abdullah Yayın Ağabey anlatıyor. Ankara'dayken her şeyi bırakıp üstadımızın yanına gitmek istiyordum. Fakat düşünüyordum, babam harçlık göndermezse, bir menfaat beklemeden, kimseden bir şey almadan nasıl yaşarım diye cesaretim kırılıyor. Üstadın kalbimizden geçenleri bildiğine, çok zaman cevap verdiğine veya tevafukla bu gibi şeylerin, nasıl halledildiğine misal olarak şu hadiseyi zikrediyorum. Emir Dağı geldiğimde bir kitap açtı. Bir sayfayı gösterdi. Ve okuyabilir misin dedi. Kitap Kur'an yazısıyla yazılmıştı. Yavaş yavaş okurum dedim. Zora zora kitabı okudum. Orada talebi ulumun rızkına bereket düşerme halinde Mühim bir ders vardı. Okuyup bitirdikten sonra dersini aldın mı dedi. Ben de Ankara'da o fikrimi hatırladım. Aldım üstadım dedim.